Namazları dükkanda kılıyoruz. Namazlar arasında müşteri geliyor. Bakmak zorunda olduğumuz için namazımızı bozuyoruz diyor. Nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz bu konuda diyor. Bir ya bu konuda hükmü bir günah var mıdır diyor. E tabii ki ya namazı bundan dolayı kesmesi caiz değildir. Tamam, nafileyi bırakabilir ama farz namazı ne yapamaz, kesemez. Bunun tedbirini kendisi alacak. Nedir o? Kapatacak dükkanı, gidecek namazını kılacak veyahut da dükkanı. Bir levha asacak, e, talebinize cevap veremediğimiz için üzgünüz diye. Evet. Yani ne bileyim o kendisine uygun, örfe uygun, oradaki mahalle uygun bir ilan asacak. Yani kapalı olmadığını belli etmek için istiyorsa. Ondan sonra namazını kıldıktan sonra açacak dükkanla. Bunun tedbirini kendisi alacak. Farz namazı ticareti yapmak ve müşterisine memnun etmek için kesemez. Peki e, sünnet ve farz arasında bu işlemi yapabilir mi? Yapabilir. Da ne da bir sakınca olur? Sünneti kıldıktan sonra müşterisine e, istediğini verir. Ondan sonra farza başlar. Peki sünnetle farz arasında ticaretle ayırdığı için bir eksiklik olur mu? Sevap yönünden bir eksilme olur. Evet. Ama namazın sıhhatine bir zarar gelmez. Çünkü namaz bir bütündür. Farz ve sünnetler arası ayrılmadan peş peşe kılması sünnettir. Araya bir yemek verirse veya alım satım yaparsa mekruh olur ama namazın sıhhatine engel olmaz. olmaz.